Book 2 18 18 Ev temizliği Tendiful menzil Bugün cumartesi El-yom es-sabt el Bugün vaktimiz var. Ladeyna vaktun el-yawm. Bugün evi temizleyeceğiz. Nunazifu el Maskana el-yawm. Ben banyoyu temizliyorum. Unazifu'l hammam. Kocam arabayı yıkıyor. Zavci yegsilu siyara. Çocuklar bisikletleri temizliyor. Al-atfal yunazifûne Büyük anne çiçekleri suluyor. Tuskî el-caddetü el Çocuklar çocuk odasını topluyor. Al-atfal yunazifûne Kocam çalışma masasını topluyor. Zawji yurattibu mektebehu. Ben çamaşırları çamaşır makinesine dolduruyorum. Akumu bi'idhalil melâbisi fil gassâle. Çamaşırları asıyorum. Akumu bi'neşril gassî. Čamašırları ütülüyorum. Ākumu bi keiyil melabis. Camlar kirli. Al-nevâfidu muttesiha. Yerler kirli. Al-ardiyyetu muttesiha. Mutfak takımı kirli. Al-awani muttesiha. Camları kim temizliyor? Men yunazifun nevâfid? Kim süpürüyor? Men yuzilu el Tabakları kim yıkıyor? Men yeğsil evaniyel matbaq? Kitaplara bakmak ve en yeni versiyonu indirmek için www. No Bug nokta de e'yi ziyaret edin.